Merhaba, bugünkü videoda sizle birlikte ikili ilişkileri göreceğiz. Beşeri ilişkiler, aşk meşk, sevgi, dostluk, kardeşlik hepsini bunun içine koyabiliriz. Her şeyden önce ikili ilişkilerde nasıl daha keyifli, daha eğlenceli, daha sevilesi bir insan olursunuz. Şimdi ikili ilişkiler dediğimiz zaman bir insanla bir insanın bire bir sohbetidir. Bunu sahneden hitabet ya da eş dost ortamındaki hitabet olarak almayın. O ayrı bir şey. İkili ilişkilerde konuşabilme, dinleyebilme, hissedebilme ve var olabilme diye dört tane süreç var. Tersten başlayalım. İlk önce bir ikili ilişkiyi başlatabilme. Şimdi tabii ikili ilişki deyince bazıların aklına sadece hocam nereden kız arkadaş bulabilirim diyecek. Veya kız arkadaşı nasıl elimde tutabilirim. Bu şekilde de yorumlayabilirsiniz videoya ama konu o değil sadece. Zam istemek için patronunuzlarınızın iyi olması, iş arkadaşlarından e, seçtiğiniz kişilerlerinizin iyi olması, bunların hepsi bu videonun kapsamı içine giriyor. Bir kere bir ilişkinin başlayabilmesi için bir insana sizin ilginç olmanız lazım. İlginç olmak ne demek? Diğer insanlardan bir farkınız olması lazım. Yani sen eğer ki konuşurken ilginçsen ve hoş sohbetsen ki bunun da videosu hazırlayacağız bir ara, e, o zaman Dikkat çekersin. Hoş sohbet olmak için bilgi gerekiyor. Kitap okumak, video izlemek, anlatacak bir şeylerin olması gerekiyor. Yani, ne haber nasıl? Hava nasıl? Ya, bu değil yani. Bundan bir tık otele gitmen lazım. İki, çevrende insanlar olması lazım. Yani bir insanın senin radarına girmen için, radarına girmesi için, dikkat çekmen için senin etrafında insanlar olması lazım. Gelelim bir şekilde aynı ortama denk getirdin. Hani aynı masaya oturdun. Şimdi ilk söyleyeceğin şeyin kendini tanıtmayı çok kısa şekilde geçip karşı tarafı yargılamadan onu öğrenmek olması lazım. Dolayısıyla sen ne kadar konuşursan onun da o kadar konuşması lazım. Diyelim ki bir kadın erkek ilişkisini ele alıyoruz. Yani kız arkadaşında ya da erkek arkadaşında ilk danışman. Genelde Türk toplumunda biraz erkek bu konuda aktif olmaya çalıştığı için erkek tabanlı bir örnek vereceğim. Şimdi e, oğlumuz geliyor, sofraya oturuyor ya da işte kafe bir yere bir yerde buluşuyorlar mahallebici de hangi yıldayız bilmiyorum. Kızımız da geliyor. Oğlumuz diyor ki işte nasılsın iyi misin? Bu diyor ki hoş musun beş misin? O saçma muhabbet geçtikten sonra bu tarafın yapay bir kişiliği var. Yani Türk toplumunda Türk erkeği daha yapaydır biliyorsunuz. Çünkü ilk görüşmede asıl aklında olan ben üreyebilir miyim? ilkeldir çünkü insan benliği psikoloji ide falan baktığınız zaman alt psikologlara indiğiniz zaman ego vesaire bu beyin acaba ben bununla evlenebilir miyim üreyebilir miyim bunun derdinde aşık olmaya çalışıyor. Bu tarafsa güvenmeye çalışıyor. Şimdi iki cins arasındaki fark şudur. Bunun hard diski küçüktür. 2 gigabayt Bunun hard diski 2 terabayt Bu galibim küçücük memori city ile 3-5 tane cümle biliyordur, 3-5 tane şey hatırlıyordur. Bu ise daha önceden görüştüğü bütün erkekler, bütün hayatta karşısına çıkan her şeyi hatırlıyor. Dolayısıyla beşeri ilişkilerde, ikili ilişkilerde kadın ve erkek bir araya geldiği zaman durum vahim. Çünkü kadın, deneyimlerinden güvenli, sağlam bir insan ilişkisi oluşturmak isterken bu, bir ilişki oluşturmak istiyor. Galibim bir ilişki olsun, başlasın, <gülüyor> yürüsün yeter. Şimdi başka örnek vereyim de veremiyorum. Ayıp oluyor. Argo'ya giriyor. Dolayısıyla erkeğin bu minnacık 2 hard diski elindeki 3-5 bilgiyi verip çabucak sohbeti bir sonraki aşamaya geçirmek istiyor. Sinemaya gidelim, gezelim, tozalım. Hani ben sınavdan geçeyim gerisi kolay. Onun derdi. Biz sonraki maça çıkmak istiyor. Çünkü erkeğe göre ilk sohbet ilk randevu ya da herhangi bir insanla kadın ya da erkek ilk tanışma deplasmandaki maçtır. Deplasmanla gol yemeden maçı tamamlayalım yeter. Evimizde bakarız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu garibim hiç kendinde olmayan Einstein'sı bir yapıyla gelip bu zafer tanrıçasını elde etmek istiyor sohbetini. Siz ikili ilişkide yapacağınız hatalara birazcık aslında önceden bilerek önem verseniz ilk görüşme facia olmayacak. Nedir? Bir rolu yaptığınız hata dinlememek. Yani karşı tarafa bir şey söylüyor, sen söyleyeceğin muhteşem şeyi bekliyorsun. Dur zekam parlatayım, patlatayım kendimi. Ya tamam patlat da o iş öyle olmuyor. Yani o tarafın söylediği verileri dinlemen lazım. Erkekte bir de pozlama huyu vardır. Yani şöyle durayım, böyle durayım, hesabı dert etmeyeyim, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım vesaire. Doğal olmak ikili ilişkilerin başlangıcası sizin için önemlidir. Şimdi Erkeğin beğeni 2 GB dedik ama hard disk hızlı çalışıyor. İyi Niye? Data az zaten. Bulduğunu işliyor. O yüzden hızlı konuşuyor. Erkekler hızlı data tüketir. Eğer dikkat ederseniz, beni örnek almayın. Ben öyle çekici havalı olmak dende değilim. Bir erkek yavaş konuşursa daha olgun gözüküyor. Niye? Çünkü hızlı konuştuğunda yapacağı hatalar veya saçmalıklar kaybolur. Erkek tarafında durum böyleyken ve az soru sorulmasını severken kadın normalde günde 10.000 kelime civarı konuşabilen bir canlı. Erkek 3-5 binde yetiniyor. Bu kadının günlük çok fazla konuşma ihtiyacı beynin iki yarım küresinin de gelişmiş olmasından. Sağ sol lobda çatır çatır savaşmaya hazır. Bu küçük bir tabancası var peking peking ateş ediyor komik. Dolayısıyla iletişim kısmında kadınların hem görsel diye hem zekaya hem aynı zamanda esprilere hem de çeşitli sizin sunduğunuz beden dillerine güvenmesi lazım. Bunları görmesi lazım. İkili ilişkilerde eğer ki siz erkek erkek arasında bir ilişki kuracaksanız, erkekler sırayla konuşmayı severler. Telsiz gibi. Sen söyle, ben söyleyeyim. Sen söyle, ben söyleyeyim. Sen söyle. Dikkat edin, erkekler bir arada konuşurken iki sahinalı konuşuyorsa abi bir, bir bak vermişse o değil de bak başı şey söyleyeceğim. Yani sen sus, ben konuşayım. Basit. E, hanımefendiler de öyle değil. Hanımefendilerin birden fazla insanla ilişkisinde, sohbetinde kimseyi gevez edemiyorum tepki anlayayım e, kadınların beyinleri sağ sol geliştiği için datayı hızlı alıp verir. Yani bu kadın gelir oturur, bir kadın daha gelir, bir kadın daha gelir bu bununla konuşurken öbürünü dinler, öbürlerin arasındaki lafı dinleyip buna laf koyarken öbür masayı kütür kütür böyle bir kombinasyon var. Çoklu data işleme, çok işlemci tek işlemci yazık buna yazık. Bu tek işlemci bunla eş olduğu zaman yani oldular bir şekilde muhallebiden öteye gittik bunla eş olduğu zaman sıkıntı başlıyor. Neden? Çünkü ikili ilişkilerin ileri seviyesi var. Aile ilişkileri, kız arkadaş, sevgililik ya da ilerleyen seviyesi o zaman mesele şurada bozuluyor. Bu diyor ki buna hatırlıyor musun 5 yıl önce şöyle bir şey olmuşta bilmem ne? Bunun 2 GB'ın 10 kere format atılmış derinlerinde bir yerde o data yok. Zaman kazanmaya çalışıyor, garibin bulamadığı için de haklı girdiği bütün tartışmalardan özür dileyerek pıtır pıtır çıkıyor. Bizim kadın erkek ilişkilerinde ve beşeri ilişkilerde ikili ilişkilerde artık dikkat etmemiz gereken en önemli şey boşlukları yalanla doldurmamak ya da boşluklarda konuşmamak. Yani biri size bir şey söyleyecek, söyleyecek bir şeyiniz yok, susun. Sorun şekli susmuyorsunuz, o sırada bir şey söylüyorsunuz. O söylediğinizde dağ taşa gidiyor. Yani ya Geri dönülmez bir şey oluyor. Bunun en tehlikelisi ağzınızdan kötü bir şey çıktı, kıracak bir şey çıktı. Oradan sonra şu beynin boşa düşme olayı sizin inanılması çok kötüdür. Beyin der ki ya bir kere vurdun bari öldür. Yani kafasına vurdun bu yaralı kalmasın bunu öldür. Sonra ağzınızdan kütür kütür kusarsınız 5 yıllık acıyı etmeyin. Ağzınızdan çıkan her hatada özür dilerim deyip tam olarak demek istedim. Bunun demek istemedim deme. Tam olarak demek istediğim should'i de öyle değiştir. Bir diğer konu insanlarla doğru yerde ve doğru zamanda iletişim. Şimdi siz eğer bir insanın mesela bir erkeğin araba sürerken yanına gidip de konuşmaya çalışırsanız erkek onu anlamaz. Çünkü beyin tek yönlü çalışıyor. Erkek arabayı mı süreyim, kadını mı deneyim, arabayı süreyim, kadını mı deneyim, arabayı süreyim boş ver direksiyonu kırayım hepimiz gitsinler. der. Format atar. Etme onun yerine yemek yedikten sonra bir yarım saat sonra falan konuş şekeri de tatlı olur. Kadındaysa durum biraz daha farklıdır. Kadın genelde iletişimi açıktır. Kendisi dinlenebildiği ve yanlış dinlenmediği sürece. Erkek erkek arasındaki ilişkilere bakalım. Erkek erkek arasındaki ilişkilerde mümkün olabildiğince rekabet olmamalı. Diğerine ben senden daha iyiyim datası verilmemeli. Niye? Çünkü Ama bizi ilgilendiren birinci ve ikinci grup. Birinci grup alfalar. Alfalar daha baskındır. Şaka yapmayı sever, sevilmeyi sever, her şeyi yönlendirmeyi sever. Maçolukla alfalığın hiç alakası yoktur. Maçoluk olup da bilmem ne onlara geçtik. Biz modern bilgili zeki kafası çalışan erkek bahsediyoruz. Eğer bir erkek alfaysa lider olmayı sever. Dolayısıyla bölgesini korur, bölgesini genişletir vesaire. Ama erkeklerin hepsi alfa değil yani yüzde otuzuna alfa diyelim. Yüzde yetmişi betalığı sever. Alt sınıflar da var da onları ver. Betalarsa sorun çıkmasın, başım yanmasın, sistem kendini korusun, ben kendimi mutlu edeyim, sohbet muhabbet falan akşam eve kazaz, belaz, yastığı koyayım kafayı, kafayı yastığa koyayım yeterler. Bu iki erkek kadınlarla ilişkide sorun yaşamaz. Çünkü beta biraz daha <gülüyor> light'tır. Alfa ise düzenini kurmuştur. Kadın da alfa erkeğe ya da beta erkeğe göre kendi hayatını ayarlar. Ama kendi aralarına geldiği zaman alfa ne oyuna çekerse grup oyuna gider. Dolayısıyla ikili ilişkilerinde alfa alfa karşı karşıya gelmediği sürece sorun yok ama iki alfa yan yana gelirse ikili ilişki patlar. Ya iki alfa çok iyi anlaşacak, kanka olacaklar, geri kalın çekecekler ya da sürünün liderliği için kavga ederler. Orada da gerçekten güçlü olan kazanır çünkü iki alfa asla aynı gruba çok çok nadiren yan yana gelirler. İki alfa aynı gruba düşmez. Kadınlarda alfalık yok kadın ilişkilerinde, kadın ikili ilişkilerinde ya da toplu ilişkilerde kadınlar bir arada çalışmayı seviyorlar. Kooperatif deniyorlar. Öyle çalışmayı seviyorlar ama derecelendirme var ve kadınlardaki bu derecelendirme dört, bir de alt gruplarıyla falan 17'ye kadar gidiyordu. O, bu videoyu çok aşar. Ama kadınlarda önemli olan şey 2000'li yılların 2010'lara geçişinde büyük bir devrim oldu. Yani Ne demek istiyorum? Eskiden, bu video biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Eskiden biz e, hamarat kadına e, değer verirken eskiden biz çok iyi pilav yapan, çok iyi zeytinyağlı dolma yapan kadına değer verirken toplum olarak, Türk toplumu olarak diyorum. Şimdi e, modern, çalışan, güçlü, bilgili e, ha, e, üretken kadını seviyoruz. E, kadın bir yandan hem çok iyi anne olsun, hem çok iyi çalışsın, hem çok iyi tavla oynasın, satranç oynasın. Gerekirse counter-strike counter-strike mi? Hangi yıldayız? Call of Duty veya yani ne bilmiş şey oynasın. Ama bir yandan da kadın diğer tarafta çok iyi yemek yapsın. Gerekirse şu olsun, bu olsun. Şimdi kadın olmak, kadının güçlü olması çok değişti. E şimdi bu erkek açısından çok sorun değil. Yani erkek bir şekilde kadın erkek ilişkisine dönüp de çok iyi kaynayak yapıyor musun? Peki Almancan nasıl? Demiyor. Ama kadınlar kendi arasındaki rekabette, ikili ilişkilerde yan yana olmasa dahi rekabet içinde. Bu benim yorum yapacağım kısmı geçiyor. Bunun için çok iyi bir hocam var hanımefendi onunla birlikte konuşacağız. Ama oradaki sorun şu. Sosyal medya öldürdü, zirvelere çıkardı. Yani hem yerin dibine soktu bu ikili ilişkiyi. Çünkü o oradan e, Twitter'dan laf koyup Instagram'dan alırken Facebook'tan, 3bant'tan, bilmem nereden, Scope'tan şuradan oradan bir savaş dönüyor. Ve kadın sanal savaşında günde bir saat harcayabiliyor. 2016 istatistiğine göre. Yüz yüzeyken biraz daha farklı maalesef. Erkekler yüz yüzeyken çok e, politikacı tiyatro olamadıkları halde kadınlar yüz yüzeyken ikili ilişkilerde biraz daha sinirlerini koruyabiliyorlar. Farklı davranabiliyorlar. Peki çok dağıttık. Bu videonun temeline gelirsek e, benim size önerim ikili ilişkilerinizde başarılı olmak için 1- En önemlisi e, kişisel gelişiminizi tamamlayın. 2- Karış tarafı dinleyin ya da dinliyormuş gibi bir yapmayı başarın. 3 3 3 English Busters 3 e, Mümkünse Küfür etmedim <gülüyor> Film adı 3 e, Mümkünse e, Kendi içinizde e, Sevdiğiniz insanları gruplandırın ve onlara belli ziyaret, telefon, görüşme dilimleri ayırın. Yani diyelim ki şu kişiyle ben haftada bir görüşeceğim şu 1. seviye, şu kişiyle 15 günde bir, 2. seviye, şu kişiyle ayda bir 3. seviye gittikçe azalıyor. Bu kişiyi arada bir aramayı unutmayayım gibi ve bu insanlar bir araya geldiğiniz zaman onlara özel zaman ayırıp onların kayıtlarını kendinizde tutun. Niye? Çünkü aynı nasıl ki iş hayatında network önemliyse yani a sosyal ilişki ağı, sosyal hayatınızda da bireysel hayatınızda da bu insanlar ağlarınızı korumanız önemlidir. Son bir tavsiyem e Bu önemli. E, i̇kili ilişkilerde sömürülmeyin. Lütfen çok fazla insanları kaybetme korkusuyla her insanın dediğini yapmayın. Bitirmedim. 5 tane kitap var. E, ne, kitap evinin adını söylemeyin, boşver. Ben kitap evlerine gittiğim zaman, şu an ekranda gördüğünüz gibi şekerci dükkanı gibi geliyor, bayılıyorum. Oturup okuyorum bazen, bedavaya getiriyorum. Ama şu 5 kitap, şu an ekranda gördüğünüz 5 kitap benim size önerimdir. Umarım eee vaktimiz olursa oturup siz de içerik, içeriklerine bakıp keyifli okursunuz. E, adımı bilmeyenler var. Ben fark ettim ki videoların içinde ismimi söylemiyorum. Video eğitim abi diyen var bana. Video eğitim hocam diyen var. Eee Haluk hocam diyen var. Çok seviyorum. Haluk Tatar ismim. E, her türlü konuda size destek vermek isterim. E, yine bitirmedim. <gülüyor> Bitmedi. Bu kalemin yanında Şu var. Yanlış anlaşılmalar var. Dün yayınladığımız e Dün devleti gün yayınladığımız Rusça videosunda şu aklı karıştırmış. Birileri Rusçanın bir kısmını ücretsiz bir kısmını paralı vereceğimizi sanıyor. Öyle bir şey yok. Rusça bedava dağıtılacak komple. Bu sene Almanca da bedava dağıtılacak 2017'de. 2018 içinde İtalyanca, Fransızca ve Çince gelecek dördüncü bir dil sığmaz. Çünkü hani bir bütçe var, bir sistem var. 2019 yılı içinde biraz daha böyle doğu kültüründen diller gelecek diye düşünüyorum. Arapça bunlardan birisi olabilir. Hollanda dili soruluyor. Onlar çok uzun hikayeler. Onlara şu anda girmiyorum. Yapamayacağım şeyi söz vermem. Söz verdiğim şeyi yapmak isterim. Son bir şey söyleyip kapatıyorum. Şu soru çok geliyor. Niye yapıyorsunuz bunu? Daha önce de söyledim. başkaları niye yapmıyor? Ben onu anlayamıyorum. Umarım Herkes gerçekten bildiğini bulduğunu, bir şeyini paylaşır. Ben şirketimin belli bir gelirini e, burs olarak dağıttığım gibi aynı zamanda bu şekilde de herkese video sunabilecek şekilde hocalarla görüşmeye, çekim maliyetlerine, Almanca Rusça eğitimlerinin maliyetlerine, daha görmediğiniz bir süre eğitim var çekilmesi planlanan stüdyoya bunları yatırıyorum ve geri dönüşümü çok güzel yorumlar alıyorum. Teşekkür ederim. Buradan yorum bölümündeki birçok insana teşekkür ederim. İşte isimlerini söylemezsem, söylersem tek tek söylemediklerim ayıbı olacak. Ama onlar biliyor her videoda yorum bölümünde yalnız bırakmayanlar. Siz destek verin biz daha çok video çekeriz. Bir yorum var. O yorumda diyorsunuz ki e, Haluk hocam giriş videosunu, girişteki şeyi değiştirin. E, değiştirelim ama vakit yok. Ben şöyle diyeyim e, beni izleyenlerden böyle güzel intro yapacak ve çıkış intro dedim için özür dilerim Türkçe söylüyorum. Giriş Döngüsü yapacak kimse varsa iletirse sevinirim. Yoksa biz yaz sonunda onu değiştireceğiz zaten. Ben Önüklü Atar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.